Hobi, hobi. Köpek adı gibi ya. Neymiş bu hobi aman. Hobi. Hobi uğraş demek. Dinlendiricidir. Severek yapıldığında çok zevklidir. Ha, mesela ben işimi severek yapıyorum acaba. O da benim hobim mi? Yok yok. Mesleğin hobin olmaz. Hobi devamlılık gerektirmez. Boş vakitlerini değerlendirirsin. Ha tamam. O zaman benim de hobim var. Neymiş o? Televizyon seyretmek. Yok. Televizyon hobi olmaz bence. Yani akvaryuma bakmak nasıl hobi olmayacaksa televizyona da bakmak hobi olmaz. Dediğim gibi arada bir yaptığın bir şey olmalı. O zaman hacivatın benim hobim kitap okumak. Arada bir dedik birader. Yılda bir demedik. Sen yılda bir kitap anca okursun. Ayrıca bence kitap okumakta hobi olmaz. Yemek yemenin nefes almanın hobi olmayacağı gibi kitap okumakta hobi olmaz. Bay Doğurucu Davut konuşuyor yine. O zaman benim hobim balık tutmak. Hah güzel bu. Hobi olabilir bak. Tamam benim hobi anlaşıldı. Peki senin o çantanın içindeki hobilerin ne? Karagöz'üm çıkarayım da bir bak. Hah birisi işte bu. Aa nedir bu acaba? Efendim kamera. Yoksa gizli kamera şakacısı mı oldun sen? Hayır efendim. Hem kamera sadece şaka yapmaya mı yarar? Bazı kameralar güvenlik kamerası da olur. Doğru Karagöz'üm ama ben bu kamerayı ne güvenlik kamerası olsun ne de kamera şakası yapasın diye aldım. Kameramanla oldun yoksa sen birader. Hayır Karagöz'üm ben bununla kendimin ve ailemin güzel hatıralarını çekmek için aldım. Hay be ne güzel. Yani güzel günlerini çekeceksin sonra seyredeceksin ha. Aynen öyle birader. İstersen bir tane de sana alalım. Benim güzel günlerim 20 sene önce bitti Hacivat. Yirmi sene önce ne oldu ki birader? Ne olacak bizim hanımla evlendim. Ve hayatıma benim kaynana girdi işte. Aman karagözüm, ne karamsarsın. Bu dert mi Allah aşkına? Ne derdi birader, daha büyük bir şey bu. Kıyamet alameti. Neyse birader, en azından bende kamera var. İhtiyaç olursa veririm sana. Vallahi bizim kaynana vefat ederse... ...cenaze törenini çekmek için alırım. Bundan sonra benim en mutlu günüm o gün olur herhalde. Sen de takmışsın bir kaynanaya birader. O bana taktı birader. Bir de üstüne üstlük borç taktı. Ne borcu? Benim kaynanamın hobisi de zırt pırt alışveriş yapmak. Yaptığı alışverişin parasını da veresiye usulüyle bana yazdırma. Aman efendim yaşlı kadın. Olur öyle bir iki ufak tefek. Yaşlıların duası kabul olur derler. Duasını alırsın işte. Vallahi duasını bilmiyorum ama her gün ben duasını alıyorum. Düzelir düzelir. Bak gözüm. bu da bir başka hobi. Aa bu ne? Bu da kameraya benziyor. Efendim bu da fotoğraf makinesi. Gezerken çiçekten böceğe güzel güzel insanları çekeceğim. Vay be Hacivat sen bayağı ilerletmişsin bu işi. Ben biraz fotoğrafla uğraşmıştım önceden. Hafiften fotoğraf sanatçısı saydırım yani. Vallahi ben de bu vakte kadar vesikalık fotoğraf çektirmek dışında fotoğrafla hiçbir işim olmadı. Bundan böyle ben bol bol çekerim senin fotoğrafını. Birader bu hobi işi güzel ama masraflı şeye benziyor bu. Canım masrafsız hobiler de var. Önemli olan yaşadığın hayattan zevk almaya çalışmak. Doğru diyorsun birader. Hayatı zindan etmeye değmez. Ben bizim kaynanı camdan atarım bütün sıkıntılar biter. Ne diyorsun birader? Şaka şaka. Hemen inandın sen de. Ne camdan atacağım? Direkt fare zehri atarım çayına. Ama seninki eşek şakası oldu kara gözüm. Benim hobim de şaka yapmak. Yapmadan duramıyorum işte. <gülüyor> tamam abiciğim. Şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu bu. <gülüyor> seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen <gülüyor> Aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Yazan Serkan Öztürk, seslendiren Savaş Bayındır, Serkan Öztürk, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın, stüdyodayız. <gülüyor>